Necm Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Parça parça indiğinde Necm'e Yani Kur'an'a yemin olsun ki Arkadaşınız Muhammed Sapmamış ve azgınlaşmamıştır O arzusundan da konuşmuyor O Kur'an Kendisine vahyedilmekte olan vahiden başka bir şey değildir Onu müthiş kuvvetleri olan Donanımlı Cebrail öğretmiştir ki O en yüksek ufuktayken Belirmişti Sonra yaklaşmış ona doğru sarkmış, iki yay arası kadar hatta daha da yakın olmuştu. Böylece Cebrail Allah'ın kendisine vahyettiğini kuluna yani peygambere vahyetmişti. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamamıştı. Gördüğü melek konusunda şimdi kendisiyle tartışıyor musunuz? Yemin olsun ki bir başka inişinde onu cennetül Mevvanın yani durulmaya değer bahçenin yanındaki sidretül müntehanın yani uzaktaki sedir ağacının yanında bir kez daha görmüştü. Hani o sidreyi yani sedir ağacını neler kaplıyordu neler. Peygamberin gözü ne sağa sola kaymış ne de sınırı aşmıştı. Şüphesiz ki orada Rabbinin en büyük delillerinden birini yani Cebrail'i görmüştü. Lata, Uzzaya ve diğer üçüncüsü olan menata neden taptığınızı hiç düşündünüz mü? Erkekler sizin de dişiler mi onun? O zaman şu yaptığınız haksız bir paylaşımdır. Bu putlar haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Müşrikler zanna ve nefislerinin arzuladığından başka hiçbir şeye uymuyorlar. Yemin olsun ki onlara, Rablerinden bir rehber gelmiştir. Yoksa insan her arzu ettiğine sahip olduğunu mu sanıyor? Oysa ahirette ilki olan dünyada yalnızca Allah'a aittir. Göklerde nice melekler vardır ki, onların şefaatleri hiçbir işe yaramaz. Ancak Allah'ın dilediği ve razı olduğuna izin vermesinden sonraki durum hariç. Şüphesiz ki ahirete inanmayanlar meleklere dişi isimleri isim olarak takıyorlar. Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Onlar zandan başka bir şeye uymuyorlar. Şüphesiz ki zan, gerçeklik bakımından hiçbir şey ifade etmez. Zikrimizden, yani Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kişilere aldırış etme. İşte onların bilgisi bundan ibarettir. Şüphesiz ki Rabbin, evet yalnızca o, kendi yolundan kimin saptığını çok iyi bilendir. Ve o, kimin doğru yola ulaştığını da çok iyi bilendir. Göklerde ve yerde bulunan her şey yalnızca Allah'a aittir En sonunda Allah kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandıracak ve güzel işler yapanları da daha güzeliyle ödüllendirecektir. ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve çirkinliklerden kaçınanlara gelince Rabbinin bağışlaması çok geniştir. O sizi topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında saklı ceninler halinde bulunduğunuz sırada bile sizi iyi bilendir. Bu nedenle kendinizi temize çıkarmayın. O takvalı yani duyarlı olanları iyi bilendir. Gerçeğe sırt dönen, azıcık verip sonra vermemekte direneni bir düşün. Yoksa gaybın yani bilinemeyenin bilgisi sadece kendi yanındadır da bunu mu sadece o görüyor? Yoksa Musa'nın ve çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunanlar ona mı bildirilmedi? Hiçbir günah yüklüsü başkasının günah yükünü yüklenemez. İnsan için kendi yaptığından başka bir şey yoktur. Onun yaptığı ileride yani ahirette görülecektir. Sonra da ona karşılığı tas tamam verilecektir. Şüphesiz ki son varış sadece Rabbinedir. Güldüren de yalnızca odur, ağlatan da. Öldüren de yalnızca odur, dirilten de. Şüphesiz ki erkek ve dişi iki eşi atıldığı zaman nutfeden yani spermden yaratan odur. Şüphesiz ki diğer yaratılış yani mahşerde insanı diriltmek de yalnızca ona aittir. Zengin eden de yalnızca odur, kısarak veren de. Doğrusu şira yıldızının Rabbi de yalnızca odur. Şüphesiz ki önceki Ad kavmini ve Semud'u o helak etmişti. Ve onlardan geriye hiçbir şey bırakmamıştı. Daha önce Nuh kavmini de o helak etmişti. Şüphesiz ki onlar haksızlık etmiş ve azgınlık yapmışlardı. Alt üst olan şehirleri de o yok etmişti. Böylece kuşatan şey onları da kuşatmıştı. Rabbinin hangi nimetleri hakkında şüphe duyabilirsin ki? İşte bu önceki uyarılardan bir uyarıdır. Yaklaşmakta olan son saat yaklaştı. Onun zamanını Allah'tan başka kimse açığa çıkaramaz. Şimdi siz bu sözü mü tuhaf buluyorsunuz? Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz. Siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Allah için secde edin ve ona kulluk edin.